Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında Bugün e, Sürpriz bir konuğumuz var İlginç bir konuğumuz var Konuğumuz Evet yazar, gazeteci Radyocu Akademisyen ama bütün bunların yanında bizim bugünkü hukuk güvenliği programımızı ilgilendiren özellikleri kendilerinin 1980 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden yayınlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru kitabı belki de Türkiye'de ilk kitap Doktor kendisinin bu konu üzerinde. Ve daha sonra Strasbourg'daki çalışmaları sonucunda 1985'te yayınlanan Uluslararası Hukuk ve Göçmen İşçiler kitabı konuğumuz. Aynı zamanda 1968'den sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk Öğretim Diyeliği daha sonra da e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk Öğretim Üyeliği yapmış bir kişi. Bugün programımıza konuk e, hepinizin tanıdığı e, Ömer Madra. E, hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk Bahri Bey, merhabalar. E, sizi bu programa davet etmemizin nedeni işte e, neredeyse... 10 günü aşkın süredir 28 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar işte devletin yeterli müdahaleyi yapmaması hiç hizmetini gereği gibi yerine getirmemesi kötü yerine getirmesi ya da en azından geç bu hizmetin işlemesi nedeniyle yapılan tartışmalar var. Bu konuda e, acaba ileride devlet aleyhine, idare aleyhine hukuki e, yollara başvurulabilir mi? Bu bir paragraf ama asıl önemlisi bu yangınlarla çevreye verilen zarar ve bu zararın e, doğrudan e, çevre haklarıyla ilgili bağlantısı e, ve çok kısa bir süre önce, birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Bilim İnsanları'nın e, hazırladığı bir rapor ve e, bu raporu da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kırmızı alarm olarak e, nitelendirmesi e, bir süre sonra yapılacak toplantı öncesi hükümetler arası iklim değişikliği e, paneline sunulan 42 sayfalık bir e, rapor uyarı. Bunlar da doğrudan bizim hem ülkemiz açısından hem de dünya açısından bir insan hakkı, insan hakları içerisinde, üçüncü kuşak hakları içerisinde yer alıyor olması sizi bu programı davet etmemizin temel nedenlerinden biri. Üstelik de zaten benim kanaatimce dünyada iklimle ilgili bu iklim e, koşulları ile ilgili, iklim değişikliği ile ilgili e, söz söyleyebilecek e, bir birinci sıradaki insansınız. E, Zaten... İsterseniz bu bilim insanlarının raporuyla ilgili önce bir e, değerlendirmelerinizi e, dinleyelim. Arkasından da e, uluslararası e, arenada veyahut da Dünyada bu gelişmeler çerçevesinde neler oluyor? Hukukta neler oluyor? İnsanlar e, bu yangınlar sonrası e, neler yapıyor? Onlar konusunda sizin e, bilgilerinize e, başvuralım. ya yani Çok e, teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için burada. İki benim e, çok uzun yıllardan beri iki ana favori konum olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi sizin de sözünü ettiğiniz gibi insan hakları genel olarak temel haklar meselesi uluslararası alanda onun koruması çalışmaları üzerinde bir iki kitabım da var. İkincisi yani, insan hakları ve adalet meselesi ötekisi de doğrudan doğruya iklim e, değişikliği Iklim krizi, iklim yıkımı da diyebiliriz. İkisinin birleştiği bir noktaya doğru da hızla gitmiş oluyoruz. Evet yani bu sözünü ettiğiniz Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli aslında devasa bir rapor bekleniyordu ama bu sefer bu kadar kapsamlı ve radikal bir biçimde ele alınacağı belki de tahmin edilmiyordu. 4000 küsur sayfalık bir şey aslında. Sadece raporu ön e, özet raporu bile e, şeyde yani doğrudan doğruya e, özet 40 küsur sayfa oluyor. Ve bu insanlığı ve bütün siyasetçileri adını vermemekle beraber herkesi uyanmaya ve bu yeryüzünde hayatın yok oluşunun artık bilimsel olarak yani binlerce araştırmayı birleştirmiş ona meta analiz de diyorlar. Hepsini yaparak yaklaşık 4 yılı aşkın bir süredir yaptıkları yüzlerce bilim insanının dünyanın en seçkin bilim insanları arasında yer alanların yaptığı bir rapor bu. Ve tabii ki hükümetlerin de onayına bağlı bir şey. Yani bütün hükümetler 196 galiba birisi var. Birleşmiş Milletler'in hepsi bu raporada imzalarını vermiş oluyorlar. Yani öyle bir ön şartı da var zaten. Dolayısıyla Türkiye'de aralarında olan bütün ülkelerin de buradaki tespitleri kabul ettiklerini, tespitleri kabul ettiklerini, onayladıklarını da söyleyebiliriz. Yani genel bir sorumluluktan bahsediliyor. Ve dünyanın insan hayatının da belki yani zamanında yeterli tedbir alınmaması halinde insan belki olmayacak, hatta muhtemelen olmayacak diyor raporun bazı yerlerinde. Ama hayat kendisine yeni formlar bularak devam edecektir diye bayağı sarsıcı tespitleri de olan şimdiye kadarki en kapsamlı durumu belirtiyor rapor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu raporu daha bazı bölümleri de önümüzdeki yıl Şubat ayında yayınlanacak. Onları da ayrıntılarıyla ele almaya çalışacağız. Ama yani sonuç olarak şimdi çok ilginç bir tepki de geldi. 50'ye yakın ülke önlem alınmadığı takdirde biz yeryüzünden silinebiliriz dediler. Özellikle de ada ülkeleri. Çünkü onlarda ortalama seviye çok düşük. irtifa seviyesi. 2 metre bazı durumlarda 3-4 metreye kadar varıyor ama bu, bu denizlerin, buzulların erimesi bütün dünya çapında kutupların ve Kuzey Buz Denizi'nde işte Alplerde vesaire kutupların da dahil buzulların erimesi sonucunda denizlerin yükselmesinden sonra suların basmasıyla hem aç kalacakları hem de resmen silinebilecekleri durumu var. İşte onları bu ülkeleri temsil eden eski Maldivlerin devlet başkanı ki kendisiyle çok yakından ilgilenme, tanışma fırsatımız da olmuştu Birleşmiş Milletler iklim zirvelerinde, sonradan başına epey komploda getirmeye çalıştılar yargı darbesiyle aslında bir ara çok zor durumda bırakılmıştı. Hatta ilk hükümeti kurduğunda ilk demokratik seçimde. Kurduğu zaman e, Maldivler kabinin kabinenin ilk kabine toplantısında e, skubalarla yani dalma aygıtlarıyla suyun altında gerçekleştirerek bu konuya e, uyarmak istemişti dünyayı da. Şimdi Muhammed Naşit e, hatta bir, geçenlerde bir suikaste de uğradı, kurtuldu neyse ki ama e, sözünü hiç sakınan birisi değil. Ve başkalarının saldığı karbonun faturasını biz kendi hayatımızda ödüyoruz dedi. Ve yani 50'ye yakın ülke hemen hızlı bir şekilde harekete geçilmezse resmen yeryüzünden silinmekten korkuyorlar. Yani bu Birleşmiş Milletler iklim raporundaki tahminler bizim ülkeyi yok olmanın eşiğine götürecek yıkıcı sonuçlar yaratacak diyor çok düşük rakımlı ülkeler bunlar. İklim değişikliğine karşı en galiba, ülkelerden biri. Evet. Galiba çünkü bütün bu, bunlar atmosferi de, okyanusları da, toprağı da e, çok etkiliyor ve e, bu o, sere gazı e, atmosfere salınımı e, hakikaten e, İnsanlar tarafından yani bu, bu sonuçlar insanlar tarafından meydana getiriliyor. O, o zaman e, Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreterinin de dediği gibi bunu acaba bir temenni veya şey diye mi söylüyor? Yani ikna edici olsun diye mi söylüyor? Güçlerimizi birleştirirsek e, geciktirmeye zamanımız yok. Mazeretleri de yer yok. Eğer bunları yapabilirsek e, hükümetlerimizle e, umut verici bir e, sonuç olabilir diyor. Yani e, yükselen sıcaklıkları dengeleyebilme ihtimali var diye de bir e, evet, umut verici. Var. Ama ancak hemen harekete geçilirse ve çok e, hızlı ve kararlı bir şekilde. Yani bu bir e, uyanma ve harekete geçme çağrılarının en önemlisi diyebiliriz. Yani da, daha bunlar şey yaparken son dakikada biz bunları sabah konuşurken mesela açık gazetede dört ilde sel su baskını ve heyelan haberi vardı. Ve Bartın'da evi yıkılan bir kadının selde kaybolduğu haberi vardı. Ee, ki günkü açık gazete programında konuştuğumuz yani bir yandan da bütün dünyada alevler ateşler yanarken küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ormanlar bütün kıtalarda yangınlar hızla devam ederken bir yandan da Avrupa başta olmak üzere tarihinde gördüğü en büyük sular seller altında heyelanlar altında kaldı. Aynı şekilde Afrika'daki Lagos şehrinin ortadan kalkması bile söz konusu. Tabi Türkiye'de de hem yangınlar hem de seller vardı. Şimdi çok ilginç bir şey mesela bu konuda bir hukuktan bahsedersek şey de buna her iki ülkenin de 50'ye yakın ülke derhal harekete geçilmezse her günden silmekten korkarken Avustralya ve Çin birisi en e, demokratik ülkelerinden bir tanesi öbürü de en az demokratik ülkelerinden biri dünyanın ikisi de iklim politikasında farklı değişiklik yapmayı reddettiler yani IPCC hükümetler i̇klim, de e, iklim değişikliği panelinin e, ana sorumlusunun insan faaliyetleri olduğunu söyleyen ve işte atmosfere zararlı karbon gazı emisyonunda başı çeken ülkelerin çabaları yetersiz demesiydi Bunlar karşılık en kirletici ülkeler arasında yer alan iki ülke mesela birincisi Çin zaten halihazırda. Tarihi olarak en kirletici Amerika Birleşik Devletleri ama şu an itibariyle Çin birinciliği yani tarihsel emisyonlara daha geç başladığı için ve Avustralya gibi ülkelere çevrinde her ikisi de yani Çin de siyasetinden vazgeçmeyeceğini yani hükümet 2030'a kadar karbon salımını azaltma 2060'a kadar da karbon nötr yani sıfır ne olma hedefini belirlemişti ama son dönemde o sayısız yeni termik santralin kömür santralinin de açılmasına da ön ayak olduğunu biliyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Aynı Peki bir Avustralya. şey sorabilir miyim burada? Tabii, yani Çin ve Avustralya bu raporda saptanan e, sonuçları yani kırmızı alarm noktasına geldiğimiz noktayı bu, bu tehlikeyi mi kabul etmiyor yoksa e, kendilerinin de bu tehlikenin önlenmesi konusunda bu sera gazlarının salınımını azaltmak için Üzerlerine düşen görevi yerine getirmeyecekleri anlamında mı bir itirazları var? Yani, yani iki, şöyle aslında. Gereken... Evet, yani şunu söylüyorlar, her ikisi de aslında biz getiriyoruz zaten diyorlar, yani gerekeni yapıyoruz. Onun için fazla ekstradan başka bir şey yapmamıza da gerek yok diye açıkça laf hakikat. Yani yalan söylüyorlar dememek için söyleyeyim bunu. yani <gülüyor> Eskiler kibarcı böyle derdi. Böyle derdi. Morrison, Scott Morrison dünyanın en önemli, belki de bir numaralı kömür ihracatçısı kendisi. Adani şirketinin de yani Avustralya ülkesinden bahsediyorum. Oranın Başbakanı Scott da Avustralyalılar adına planı olmayan hedefler için açıkçak imzalamayacağım falan demiş. Ama gün e, değişik bir, yani Birleşmiş Milletler de küresel ısınmayı durdurmanın bu şekilde mümkün olamayacağını söylemişti. Şimdi mesela e, Maldivler gibi bizzat, e, madem biraz da hukuk konuşuyoruz ki çok yerinde aslında bence bu. Şimdi e, ciddi davaların hızla yükselmekte olduğunu çok boyutlu olarak e, memnuniyetle görmekteyiz. Dünyanın dört bir tarafında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere e, pek çok iklimle ilgili dava e, açılıyor. E, Maldivlerden sonra mesela gene Avustralya'ya bağlı olan Torres Boğazı halkı var. Yerli halk. Bunlarca yıldır burada oturuyorlar. Avustralya'nın en uç noktasına bakan bir yerdeler. Ve hayatımız biz yaşarken tarih oluyor dediler. Sular altında kalıyorlar. Ve daha şey yaptılar. Tarihi bir davada bu sefer Birleşmiş Milletler insan hakları yüksek komiserliğine başvurdular. Yani Avustralya'nın aslında 2030 hedefi emisyonlarını 26 azaltmak ki bu hiç yeterli değil. Birleşmiş Milletler bizzat söyledi Avustralya hedefi tutturamayacak diye. Ama biz bireysel ülke olarak sorumluluk sorumlu tutulamayız diyor Avusturya, Avustralya başsavcılığı da hükümet politikaları uluslararası hükümlülüklerimize uygun diyor. Doğru söylemiyorlar ama buna karşılık işte davada açılıyor şimdi her tarafta bunun en ilginç şeylerinden bir tanesi bunu burada konuşmak çok iyi olabilir yani şimdi yakında iklim zirvesi Glasgow'da olacak COP26 dedikleri ertelenmek zorunda kaldı pandemiden dolayı şimdi yapılıyor biz çoğunu son hepsini izledik aslında açık radyo olarak bunu da bir şekilde yakından izlemeye çalışacağız tabi, ama çok önemli bir şey vardı 2021'de olan ekosidin tarifini yaptılar ve işin ilginç tarafı bir hukukçu çok değerli bir hukukçu, Polly Higgins diye bir kadın maalesef kendisini geçenlerde kaybettik vefat etti. Onun büyük gayretleriyle. Dünya çapında bir tarihi ekosid, yani ekolojik kırım, soykırım gibi ekosid diyorlar. Onun tanımının yapılmasında müthiş çabalar harcadılar ve bunda başarılı oldu. Yani e, Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeleri tarafından kabul edilirse e, bu... E, şu ana kadar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma'daki incelediği suçlar kategorisine bir dördün beşinciyi koymuş olacak. Yani savaş suçlarıyla nazileri... insan yerden... haklarına aykırı suçlar kapsamında değerlendirilecek yani. Evet, çok ilginç. Yani, İnsanlara insan, karşı suçlar kapsamında. Evet, yani savaş suçlarıydı, Nürnberg'de işte yargılandı. naziler. insanlığa karşı suçlar iki, soykırım üç ve dördüncü kategori olarak da saldırı suçları. Yani saldırmak da tam bir e, uluslararası ceza e, suçu sayılıyordu. Yani 4 diğer dört e, suç, özellikle insanların refahı, huzuru ve işte hayatı için önem taşırken bu da hem onu kapsıyor hem de yeni bir kavram yaklaşım getiriyor. Antroposantrik olmayan yani insan merkezinde olmayan yeni bir kavram ve uluslararası hukukun kalbine yepyeni bir kavramı getiriyor. Yerlilerin binlerce yıldır yaptığı şeyi şimdi uluslararası ceza mahkemesi de kabul etmiş olacak. Çevreyi yani doğayı koyuyor. Bu yeni, orijinal ve yenilikçi bir şey ve aslında da bütün kamu şeyini vicdanlı da değiştirebilecek bir sürecin bir parçası olabilir. Yani çeşitli enstrümanlar kullanıyoruz, araçlar hem siyasi, hem diplomatik, hem de legal yani çevrenin ve doğanın korunması için diye işte İskoç barosundan. Paul de 10 yıl bir kampanya yürüttü 2019'da vefatına kadar. Yani insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilmesi için çok önemli bir gelişme aslında. Çünkü yeni bir kavramlar çıkıyor. Yani çevre yıkımı, doğa yıkımı, orman kıyımı. Ve bu ormanların mesela arazi olarak ele geçirilmesi, ağaç kesimi falan ki Honduras'ta, Orta Amerika'da fevkalade vahim, Meksika'da, Honduras gibi yerlerde çevrecileri de katlediyorlar. Korumak isteyenleri, Berta Caceres örneğinde olduğu gibi. İşte onlara karşı da girişilebilecek son derece önemli bir gelişme olarak görüyorum. Yani o zaman tabii mesela çok ilginç şeyler oluyor. Nükleer. Kazalar da sınır ötesi, tabii sınır ötesine de taşıyorlar. Mesela Metzamor gibi işte bir Gürcistan'da, Ermenistan'daki şeylerinde bir kazası ne olur diye ya da Akkuyu yapılırsa onun kazaları neye yol açar? Tabii bunlar da tartışılacak. Belli başta bütün şey kazaları, petrol dökülmesi, deniz yandı daha birkaç ay önce. Meksika Körfezi cehir cehir yandı bir petrol akmasından dolayı aynı şekilde de Hazer denizinde de dünyanın en büyük iç denizlerinden biri olan Hazar'da de şeye çok yakın bir yerde Azerbaycan'da doğalgaz tesislerine yaktığım bir yerde bayağı Aral şey Hazer Denizi de yanıp yandı da buna şey dediler ama. İşte çamur indifası falan gibi bir laf buldular ama yani önemli bir gelişme oluyor. Hatta bu Oxford'un yasal araştırmalar dergisinde 2018'de ilginç bir geniş çaplı bir makale çıkmıştı ve önce başaramayabilirsiniz ama şirketlerin İklim değişikliği konusunda sorumluluğunu e, dava etmeye devam etmek gerekir diyor. Bunu ilk ortaya koyan kişi de benim ve dünyadaki pek çok insanın küresel ısınmayı ilk kez duymasına yol açan kişi e, 1980'lerin sonunda Amerikan senatosunda resmen e, dünya hanımefendiler ve beyefendiler diye işte raporu dedi. Dünya hiç bilmiyordu bunu. Kendisi NASA'nın baş şeylerinden, uzmanlarından bir tanesiydi James Hansen. Üstelik de cumhuriyetçi ve sağcı değil mi? Hansen mı? Emin değilim. Yani ben, ben NASA'dan öyle bir şeyin hani cumhuriyetçi ve sağcı bir bilim insanının daha sonra da herhalde e... ama yani iklim biliminin e, ben onu tam bilemiyorum mağribe ama yani iklim biliminin en önde gelen insanı ve çok sıcak 1988'de çok sıcak bir günde Senato'da Al Gore götürmüştü onu yanlış hatırlamıyorsam böyle bir tanıklık durumu oluyor onların demokratik işleyişinde öyle bir şey var ve açıkça James Hansen eee Goddard Enstitüsü'nde başındaydı en önemli bu meteorolojik şeylerle uğraşan iklimle uğraşan fizikçi ve şey dedi yani dünya sunuyor, bunun sebebi insandır insan faaliyetleridir ve böyle de devam etmemesi gerektiğini net olarak koymuştu. Şimdi kendisi başka bir şeye de öncülük etti ve uzun yıllar sonra hem birkaç dört defa filan tutuklandı çeşitli gösteriler yapıyordu. Yani bütün o protestolara katıldı ama protestoların ötesinde bir de net olarak şeyi söyleyeceğim James Hansen, asıl e, hukuki bir şey yapmak e, zorundayız dedi. Yani bütün davalar ilerlemesi gerekiyor ve bunun fevkalade Önemli bir şey olduğunu söylüyor. Artık taarruza, hücuma geçmediyiz dedi. 2017 yılında Guardian'da Jonathan Watson kendisiyle yaptığı çarpıcı bir mülakat vardı. Ona baktım. Yani hücuma geçme zamanımız dedi. Şunu söylüyor. Yüzden fazla büyük karbon şey var. Çıkaran şirket var, devi var. İşte bunlar Exxon Mobil, BP. Adını da değiştirdi BP British Petroleum'dur. Şimdi BP sadece Beyond Petroleum diye okunması için. petrol ötesine geçiyor. Yani sahte bir şey kullanıyor ya da Shell Onların bu temiz enerjiye geçmenin ve daha büyük ormanlarımız olmasının, yeşillerin olması için bu yüz büyük karbon şirketinin şey yapılması bir şekilde zorlanması, hukukken zorlanması, bunlardan vazgeçmeleri diyor. Yani bunu yapmadıkları sürece yani karbon vergileri, ağır vergiler, paralar ödemeleri gerekiyor. Onları yapmadıkları sürece de hesap sorulması şart ve onları dava etmek gerekiyor diyor. Ve hem... Şimdi siz, siz bunu söyleyince biraz evvel de dedik ki yani işte uluslararası ceza mahkemesine veya uluslararası ceza mahkemesinin kabul edebileceği bir yeni kategori aslında bu şirketler aleyhine sanıyorum daha caydırıcı olabilir hukuki davalar açmak yani verdikleri zararı tazminine yönelik verdikleri zararın tazminine yönelik davalar yani burada çıkan orman yangınları işte bu e, iklim değişikliği nedeniyle işte e, sel felaketleri hatta hastalıklar bu hastalıklardan dolayı e, ölümler bunlarla ilgili maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir diye de aklıma geliyor. Tam da dediğiniz gibi James Hansen aynen böyle hareket ediyor zaten. Ben 4 de defa tutuklandım, gözaltına alındım. Ama yeterli olmuyor bunlar. Mutlaka hukuk yoluyla sıkıştırmamız lazım bu petrol ve doğalgaz kömür devlerini, karbon saçanları. Çünkü burada olan şey esas olarak hem şu anda etkilenenleri hem de doğmamış, daha doğmamış gelecek nesilleri de etkileyecek. Onlar için hızla dava açmak çok önemli bir rol diyor. Ölümcül bir küresel ısınma tehlikesine karşı diyor. Hatta şöyle de bir terim kullanıyor letigate to mitigate diye İngilizce'de yani bu zarar ziyanı azaltabilmek ve ölümcül tehlikeyi biraz uzaklaştırabilmek için davalara gitmek gerekiyor. Çünkü e, hakimler dünyanın her yerinde Amerika'da öyle genellikle e, petrol, kömür e, ve gaz şirketlerinin cebinde olmaları ihtimali daha az. Yani rüşvet almaları diyor. Açıkça bunları söylemiş kendisinin öyle bir net üslubu var. Ve diyor ki hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarının tehlikeye atılmasından dolayı hepsini şey yapmak gerekir diyor. Ve kendisi de 2015 yılında bundan 6 sene önce Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti'ne torununu ve 20 kişi genç, 21 yaş altında gençlerin... Giuliana diye bir dava açtılar ve devam ediyor. Hatta iyi de önceleri çok ertelenecek ve bir yere gidecek gibi görülüyordu. Gitmeyecek gibi görülüyordu ama döndüğü görülüyor son zamanlarda. Giuliana davası devam ediyor. Yani benim kendisiyle mülakat yaptığım bir genç rapçi çocuk var yerli şu Teskat Martinez'de o da aynı davada ve Colorado e, Petrol ve Doğalgaz şirketinin e, onu koruyan devlette e, kurumlarına karşı dava açtılar. Çok ilginç yani eyleminin tam zamanıdır diyor Hansen ve işte adalar batacak. Zaten mesela Fiji'nin e, batmakta olan küçük e, bir e, ada ülkesinin de şeyinde yapılan bir iklim konferansına başkanlığında yapılan gitti orada konuştu ve adalet için riskler büyüdükçe biz de bastırmak zorundayız demişti. Şimdi de büyük bir yani büyük bir mutluluk demeyeyim ama bayağı ciddi bir şekilde artmakta olduğu görülüyor. Yani Uluslararası Barolar Birliği'nin iklim değişikliği, adaleti ve insan hakları görev gücü diye bir rapor verdi de 2020 Şubat'ında çok artıyor, emsaller artıyor diyorlar. Belki isterseniz programın diğer kalan bölümünde de biraz evet. bu davaların sayısına finanda evet. ve evet. gelişmelerine bakabiliriz. Yapalım bir müzik arasından sonra devam edelim. 95.0 Açık Radyoda bu haftaki Hukuk Güvenliği programımızın konuğu Sayın Doğan Ermadra ve yaklaşık. 28 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar, bu yangınların sebebi acaba e, e, küresel iklim değişikliği midir? E, bu yangınların sebebi bir takım terör eylemleri midir? Bu yangınların sebebi çıkan bazı kanunlarla paralel e, efendim e, bir rant e, meselesi midir? Otellere yer açmak sorun mudur diye tartışmalar devam ediyor. İşte bu yangınlara müdahilenin yeterli olmadığı zamanında olmadığı hatta çok kayıtsız kalınan yerler olduğu iddiaları var. Biz de çevre hakları açısından insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda kitapları olan, çalışmalar olan akademisyenlik yapan e, açık radyonun e, kurucularından Ömer önerma konuk ettik programımıza ve e, bu iklim değişikliği ile ilgili hükümetler arası iklim değişikliği panelinin e, ne sundan Birleşmiş Milletler bilim İnsanları'nın raporunu ee, ve bir süre sonra Erten'in e, yapılacak İskoçya Glasgow'daki e, toplantı öncesi e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yaptığı çağrıyı açıklamaları ve bu iklim değişikliğine neden olan e, neden sebepler şirketler devletlerle ilgili e, başlatılan hukuk mücadelesini e, konuşuyoruz. Ee, bunun e, uluslararası ceza mahkemelerinde e, sorumlu olanlarla ilgili açılabilecek davaları e, ve bunların e, olası şartlarını konuşurken e, buna neden olan şirketler ve devletlerle ilgili de e, belki de hakikaten e, bu e, Birleşmiş Milletler bilim insanlarının saptadığı e, ve bu e, küresel e, ısınmayı e, ısınmaya neden olan e, koşulların değiştirilmesi zorunluluğuna uymayan devletleri hukuki sorumluluklarıyla dava açıp açmayacağımız konusunda konuşuyoruz bu konudaki atılan önemli adımları e, konuşmaya başladık e, Bu nedenle e, Ömer Bey'den e, Uzmanlık alanında olan tamam. e, bu konularda e, bilgi istedik. Kendileri de sağ olsunlar bizi kırmadılar. Zaman ayırıp programımıza katıldılar. Evet, evet. Ömer Bey. E, evet, çok teşekkürler. Yani şeyi devam edebilirsek bu James Hansen dünyanın hem kitaplarıyla da hem bilimsel çalışmalarıyla da son derece önemli Rol oynamış olan ve oynamaya da devam eden birisi artık taarruza, hücuma geçmemiz gerekir demişti 2017'nin sonunda. 4 sene kadar önce şimdi de bunu sürdürüyor ve yani hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarını da savunmak için. Yani şey ilginç bir mesele olarak koyuyor. İklim değişikliği bir insan hakları meselesidir. Yani özellikle de genç kuşaklara ve mevcut kuşağa karşı bir büyük haksızlık yapılıyor, adaletsizlik. Bunun giderilmesi için uğraşmalıyız diye ve çok öncü olduğu bu şeyin artmakta olduğunu görüyoruz davaların. Taarruza geçme zamanıdır dediğiniz için şimdi açılacak davalar hem hukuki bakımdan, tazminat davaları hem de işte ceza davaları olabilir. Ama doğmamış bir takım zararlar açısından da e, davalar açılır mı diye kafama soru geldi. Aslında bu konuda Avrupa Hakları Mahkemesi'nin e, ileride doğabilecek zararlarla ilgili de e, tazminata e, hükmeden kararları var. Hatta bizim İstanbul İdare Mahkemeleri'nde de e, sanıyorum avcılardaki bir e, radyoaktif atık çöp kutusuna atılan atıklarla ilgili e, ileride bu insanlar e, hastalanacaklar, kanser olacaklar veya başka hastalıklarla zarar görecekler deyip verdiği bir ciddi tazminat davası var. O bakımdan zararın mutlaka yani kırmızı alarm dediğimiz alarmın sonuçlarını beklemeksizin de e, önlenmesi için hukuk ve ceza davaları açılabileceğini ben de doğrusu düşünüyorum. Özellikle evet. bunun saldırı zamanı gelmiştir dediğiniz için böyle bir evet, yani e, ekleme herhalde, yapmak istedim. Çünkü, evet, çünkü zaman zaralmış durumda zaten. E, şimdi bu çok sayıda e, James Hansen'a önde gelen bazı iktisatçı e, ve çevre koruyucusu diyeyim Doğa koruyucusu, tanıdık simalar da var. Jeffrey Sachs katıldı mesela. Columbia Üniversitesi'nden ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi. Ve bir dizi davaların açılıp sürdürülmesi, artırılması için de ve bunların hem bilimsel temele hem bilişsel temele yani aralarındaki bağları koran, koruyan hem de anayasal şeye oturtulması için ciddi uğraşılar yapıyorlar ve sayılarının çok arttığı görülüyor. Şimdi o sayılara ve son şeylere geçmeden önce bunların beş tip sizin de biraz önce değindiğiniz gibi hukuki temele dayandırıldığını da görmek mümkün. Birisi anayasal hukuku yani bayağı devletin hükümlü yani yükümlü olduğu cümle demişim şeyleri korumak konusundaki aksamalarına karşı ya da idare hukuku dalında işte mevcut kanunların yüksek emisyon salım yapan projelere izin verilmesi, ruhsat verilmesine karşı da davalar açılabiliyor. Özel hukuk davaları da açılabiliyor. Özellikle şirketlerin ve diğer bu tarz kuruluşların işte ihmal, başka hukuki kamu şeyini otoritesini zedeleme, halkın gurur, yani şeyini inancını şeyini, zedeleme yani güvenini sarsma ve haksız zenginleşme gibi kurallara dayalarak açılıyor. Ya da doğrudan doğruya kanla karşı hile ve işte müşterisini korumak için yanlış bilgi vermek gibi çok sık rastlanan şeyler var. Bir de tabii temel hakların Gidilmesi yani iklim değişikliğinin gerektirdiklerini işte Birleşmiş Milletler raporlarında filan söylenenleri yapmayıp Onlar da aksama o zaman da insan haklarını da şey yapmak olduğunu ihlal, ihlal ettiğini söylüyor. Şimdi 2015'ten itibaren çok arttığını görüyoruz. İşte demin Juliana vakasını da Amerika'da devam ettiğini söylemiştik James Hansen kendi bizzat torunu kitabında da Sophie adlı torunu da, torunu da şey yapan bir kitabı vardı Sophie'nin seçimi gibi adı Sophie torununun onun da aralarında bulunduğu gençlerin davası vardı. Hollanda'da 2015'te bayağı bir idare mahkemesi, bölge mahkemesi Hollanda hükümetinin çok daha fazla şey yapması gerektiğini söyleyerek vatandaşlarını iklim değişikliğinden koruması gerekir diye Urgenda iklim davası deniyor buna. İlk iklimde kusur bulan dava deniyor. Dünyanın ilk iklim cürmü davası ve bunu kabul etti şeyde bu çok önemli bir mesele Urgen'da gene Hollanda'dan Miljö Defensie diye bir önemli bir çevre kuruluşu da bayağı Hollanda'nın en büyük şirketlerinden biri olan Royal Dutch Heli, Shell, yani Shell şirketini 2021'de dava etti ve kazandı bu da Lahey mahkemesi Shell şirketini karbon emisyonlarını sadece yüzde yani 45 hem de beş yıl içinde, şey on yıl içinde 2030'a kadar yüzde 45 azaltmakla 2019 seviyesine göre hem de şey yaptı ve üç <gülüyor> emisyondan yani müşterilerini ve ürünlerinin tüketenlere de yayması bu sorumluluğu oralara kadar gideceğini de söyleyerek çok tarihi bir imza attı. Sonra Belçika'da bir karar vardı 2021'de. 6 yıllık uzun bir mücadeleden sonra birinci derecede mahkemesi Belçika'da e, hayat hakkını, e, anayasanın ikinci maddesini çiğnediğine karar verdi. Ve özel hayatın, aile hayatının korunması hakkını çiğnediği kararıyla e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8 maddesini ihlal ettiğine de karar verdi. Britanya'da da ilginç şeyler var. 2020 sonunda 3... Kişi vatandaşı baya Plan B adı altında da bir kuruluş baya yeterince tedbir almıyorlar iklim ve ekoloji krizine diye dava attılar dava ettiler ve bunları da e, devam etmekte olduğu bir şey yanılmıyorsam. Bayağı önemli şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor, Binin üzerinde mahkeme görülmekte olduğu belirtiliyor. En önemlisi Massachusetts eyaletinin EPA'ya karşı devletin şey bakanlığına çevre bakanlığı sayılabilecek EPA'ya karşı bayağı ciddi bir mahkeme dava açtı ve yüksek mahkemede, Onların e, regulasyonlarını değiştirmek zorunda olduğunu devletin kararını verdi. İşte biraz önce Julianadan bahsettik. Ayrıca altı e, genç çocuk e, ve genç ve çocuk portekiz'den e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bir dava açtılar ve e, daha ciddi eylemler gerekiyor kendi fiziki ve zihni durumlarını korumak için diye ve 33 Avrupa hükümetini de Niye bu küresel ısıtma şeyinin <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin üçüncü maddesine aykırı olduğunu ve neden bunu ihmal ettiklerini söyleyerek ya aralarında Greta Tünlübel de vardı <gülüyor> ve bu da e, yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledikleri ülkeler arasında Türkiye de vardı çok sayıda dava var Norveç'e karşı kazanılan bir dava da var Norveç bizzat e, Kuzey Denizi'nde bütün çevreci görüşüne rağmen bunu sürdüreceğini söylüyor. Norveç'e karşı açılan dava nerede açıldı ve kim açtı o, o konuda? Ee, bulayım onu da şimdi. O şunun için söyledim. Aslında mesela bu bu sebeplerle e, hem yaşam hakkı hem çevre hakkı açısından e, Bu olumsuzlukları yaratan e, şirketlere, devlete, e, ulusal mahkemelerde dava açılabilir. Birinci kategori bu. Yani mesela e, siz şu ruhsatları vererek e, bize e, ve e, benim sağlığıma, şu kişilere zarar verdiniz diye ulusal mahkemelerde dava açılabilir veyahutta da yeterli hizmeti vermediniz ağır hizmet kusuru işlediniz diye davalar açılabilir. Ayrıca e, ülkeler aleyhine hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu haklardan yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde güvence haklardan e, ihlaller var diyerekten dava açılabilir. Hatta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine dava açılabilir. Bir de ben Türkiye'deyim ama işte bu küresel iklim değişikliğine neden olan başlıca şeyler şirketler Çin'dedir, Avustralya'dadır veya Amerika'dadır. Şu zararları veriyor diye hem onların ülkesinde hem de yine uluslararası mahkemelerde dava açabilirim diye. Düşünüyorum sizin bu açıklamalarınızdan sonra. Evet, Ki bu hak yani yani mücadelesini de artırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve sayıları da artmaya başladı. Çok ilginç sonuçlar var. Norveç'e baktım şimdi ve reddetmiş yüksek mahkeme sonunda. Bu çok yani, hiç, bir yani. Bir, yani ulusal mahkemede açılmışlar bazı Evet yüksek mahkeme e, itiraz da etmişler önce. Oslo bölge mahkemesinde açılıyor. Norveç hükümeti haklı buluyor. Yani Kuzey Buz Denizi'nde petrol arayabilir. Bizim ihtiyacımız var falan diyorlar. Ama Greenpeace Kuzey Greenpeace ve başka kuruluşlar itiraz ediyorlar. Sonra itiraz istinaf mahkemesi mi diyeceğiz işte onlara. Onları da onaylıyorlar ve sonuç olarak şeylerde yüksek mahkeme kararlarını da karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Bu yeni çok. Yani bir ay kadar önce oldu. 15 evet. Haziran 2021'de ve Norveç hükümeti petrol ve gaz aramalara 2035'te de söz verdiği gibi Paris'te de söz vermiş olduğunun aksine taşıyacaktır diye şey yapınca bir an, bir aramaya devam ederseniz petrol çıkartmaya o zaman söz de tutmamış olacaksınız diyorlar Norveç hükümetine. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesine, hayat hakkına ve 8. maddesindeki özel hayatın korunması ve diğer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çeşitli hükümlerine aykırı diyorlar. Ayrıca da yeterince değerlendirmedi Norveç mahkemeleri bizim verdiğimiz verileri. Dolayısıyla da 13. maddede ki e, gerekli tazminat şeyini de e, zarar giderimi de sağlayamadı diye. Çok sayıda e, yeni... Biz, biz o zaman e, hukuk güvenliği programı olarak özellikle bu davanın sonucunu takip etmeliyiz. Çünkü bu aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insan haklarıyla adaletle ve vicdanla imtihanı mahkem davasıdır. Aynen öyle ama yani mesela Grand Saint diye adlandırılan bir kom, belediye meclisi işte komün diyorlar ya onlar Fransa'da evet. bayağı ciddi bir karar. O da çok taze. 2021 Temmuz'unda karar verildi ve yetersiz tedbir alıyor diyor dediler. Ve konse hükümetin Yeterli tedbirleri alması gerektiğine de 31 Mart'a kadar, 2022 Martına kadar önümüzdeki yıl Martına kadar karar verme zorunda dedi. Yani idare mahkemesi danıştay mı diyoruz bunu? Konsey Deta evet. dedi. Evet. İdare mahkemesi, i̇dare yüksek mahkemesi. idare mahkemesi biz de danıştay. Evet. Öyle bir şey oldu. Belçika mahkum etti işte Klimatzaak diye bir kuruluşun davasını. Yani çok ilginç aslında bir dizi şeyde Almanya'da Neubauer yakından tanıdığımız aktivist bir kızın da aralarında olduğu Neubauer onun adıyla ve diğerleri davasında da Alman mahkemesi de bayağı ciddi bir şey yeni e, 2031'e kadar yeni tedbirler getirmek zorunda ve Alman parlamentosu yeterli tedbir almadı bütçeyi. Bu şimdiki ve gelecekteki nesiller arasındaki farkı dikkate almadı diye bir karar alıyorlar. Baya ilginç yani. Önemli gelişmeler var. Hukuk işliyor yani kısmen. kısmen. Evet. Bu <gülüyor> haberlere göre de Alman hükümeti yapacağım, bunu değiştireceğim demişti. 30 Nisan'da açıklamış durumda. Onlara da baktım yani. Bayağı ilginç. En ilginç bir şey daha söyleyeyim bitirmeden. Süremizde bitmek üzere biliyorum ama bir şey eklemek istiyorum. İlk bizim Açık Radyo'da takip ettiğimiz davalardan bir tanesi ki tanık olarak James Hansen'ı da çağırmışlardı. Britanya'da Greenpeace aktivistlerinden altısı bunlara Kings North Altılısı diyorlardı. 2008'de Maidstone Kraliyet Mahkemesi'nde davası görülüyor. Yani, şeyler dava edilenler Greenpeace aktivistleri bir günlüğüne bu şeyi kapat, kapatmışlardı ve hükümette dava açmıştı. Kings North kömür şirketini işletmesini ee, şöyle bir ilginç şey savunma getirmişlerdi. Mücbir sebep deniyor galiba hukukta. Yani evet. eğer yangın evinizde yangın varsa ve onu bastırmak için kapıyı kırarsanız bu mücbir sebeptir ve makul karşılanmalı zararı göze almalısınız diyorlardı. Ve bu evet. kabul edildi ilginç bir şekilde jürinin kararıyla. Bunda da bu şeyi de getiren de bizzat James Hansen'de hatırlıyorum. Ta 2008'deki bir davaydı. Onu da bu vesileyle anmış olduk. Yani 13 yıl önce dava kapsamış olduğumuz bir şeydi. Şimdi bu yangınları konuşurken e, yangınlarla ilgili doğrudan sizi programımıza geçen bir önceki programımızda da yangınlardan söz etmiş ve bununla ilgili çok konuşmamız, çok program yapmamız gerektiğini söylemiştik ve bunun hukuk güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini de söylemiştik. Aslında tabii hukuk güvenliği programımızda biz genellikle kendi söküğümüzü yani ülkedeki hukuk güvenliği ile ilgili konulara ağırlık verdik. Oysa bu bugün konuştuğumuz konular hem ülkemizin hem de dünyanın doğrudan hepimizin hayatını etkileyen haklarını etkileyen yaşamını etkileyen e, haklarla ilgili hukuki e, sorunları çözme gereğini e, ortaya koydu bir kere daha ve bizim de e, bu, bu programda özellikle e, hukuk güvenliğini sadece Türkiye'deki değil dünya çapında ve çok geniş spektrumlu bakmak konusunda bir farkındalık yarattığını e, söylemeliyim ve bu nedenle özel olarak size çok teşekkür etmeliyim. Bugün Hanım, çok, kendi gelinlik ailevi gelinlik. sebepleriyle katılamadı ama e, o da e, sanıyorum sonradan dinleyecektir e, programımızı e, kayıtlardan dinleyecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok bilgilendim, çok donandım bu programla. Ben de sayesinde ders için... çalışmış oldum. <gülüyor> Sizin bu dersleriniz zaten önceden vardı ama yani bir kere daha hatırlamak elbette iyi. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize de her sabah, özellikle son günlerde aktardığınız bu uluslararası İklim değişikliği ve e, Birleşmiş Milletler Bilim insanlarının raporu, e, hükümetler arası iklim değişikliği, paneli, işte bir, bir süre sonra İskoçya'da yapılacak toplantı, dünyadan gelen tepkiler, olumlamalar bunların yanında bir de bunların Hukuki boyutlarını e, dinletmiş olduk e, izleyicilerimize. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Bu fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, hem Rubiye hem de Açık Radyodaki diğer arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.